olması için şeravun elinden gelen her şeyi yapıyor fakat muaffak olamıyor. Şimdi bu Hazreti Musa'yı ortadan kaldırmak için sihirbazları kocaman adam olup peygamber oldu. E, bunu ortadan kaldırmak için sihir sihirbazdan sihir kuvvetini kullanmak istiyor. Ha şey bütün Mısır'ın şehirlerine bir haberler gönderdi. Sihirbazlar da Mısır'da büyük hatta büyük bir şarteden Mısır piramitleri falan bu şey, hesaplara dayanır. Büyük medeniyettir o da. Piramiti hala da esarı <gülüyor> tutturulmuştur. Piramonun müşavere ettikleri, konuştukları Mısır'ın her tarafından o kıtanın hükümdarı Mısır avalisen hükümdarın mutasarrıfu bulunan fikre bunun sihirbazları toplaması reyinde bulunur. Bütün oranın alemleri işte idari amirleri falan dedi ki e, bu işi şihramına şey sihirbazları hallettirin. Yani, eee devre dışı bırakılmasa öldürülmesi da işte yok edilmesi gibi şey bütün Mısır ağır içeri, diğeri idealizeyle onu öyle karşıtı Mısır'ın bütün sihirbazları çağırın ve bu yok dedi. Dediler ki bizim diye sihirbazlarımız vardır. O Mısır'daki idare amirleri ki her biri sihirde tekdir ve tekdir ve muktedirdiler. Her şeyi yapar, yapar elinden gelir. Fikrın o vakit sihirbazları bazdere için nahiyelere. Çünkü e, eski arkadaşlar bir eskiden nahiye değildi bir e, şey, şey var idari idari birim vardı. Kaymakam şey, vali, kaymakam. Nahiye müdürü, köy. Yani 5-10 köy bir nahiye müdürüne bağlıydı. O köy o, o köylerin bütün idari işleri o nahiyede görülürdü. Yani daha kaymakamına, valiler kadar gidilmezdi, iş o da halledilirdi, halledilebildiği kadar. Nahye o ve üç adam yollandı. Her nerede meşhur bir sihirbaz varsa onun yanına on tane davetçi gönderildi. Genç ve meşhur iki cihaz, sihirbaz vardı ki onların sihri Ay'ın kalbine tesir ederdi, çok komik bir sihir yapıyorlarmış aşikar olarak aydan süt sağırlardı. Küpü binerek seferlere gitmişlerdi. Hani süpürgeye binip de elinde çadır yapan gezerlerdi onun gibi şey. Ayın nurunu kumaş olarak göstermişler. Ay işgene kumaş olarak göstermişler ve ölçüp aleneceye satmışlar. Karşılığında gümüş para almışlardı. Müşteri sonra bu işe vakıf olmuş ama halitinden de elini yüzüne vurmuştu kadimci adamlar o sihirbazlar. Enbiyanın peygamberanın mucizesi evliyanın kerametiyle sihirbazların sihi halikolada hallerdendir. Olağanüstü halde, gülümüş halde. Lakin aralarında mühim bir fark vardır. Mucize ve kerametin buku hakikidir. Yani ona hakiki şeyi gösterirler. Açığa çıkartır meydana verirler. Fakat sihir ise yapılan her şeyi başkalarına tahayyür edin. Göz boyamak suretiyle ve hayali hakikat gibi göstermekten ibarettir. Sihir budur. Ama peygamberlerin gösterdiği <gülüyor> mucizeler, evliyaların gösterdiği, gösterdiği eee şeylere o? Kerametlerde e, hakikattir. Doğru gösterirler. Ama peygamberler mucize göstermek mecburiyetindedirler. Peygamberlerini ispat etmek durumundadırlar halka kendilerinin peygamber olduğuna inandırmak mecburiyetleri dediler. Çünkü yani bir kanun vaziyeti ediyor, ona halkın bilmesi lazımdır. Ama velilerin kerametlerini göstermesi mecbur değildir. Göstermeyi bilirler. Ben veliyim diyeden hmm, e, e, e, ispat etmeleri lazım değildir. İste veli ol, isim olsa beni hiç alakalı Kendine ama peygamber hepimizdir. <gülüyor> Firum'un seyirbazları bir takım ve değnikleri ortaya atmışlar. Onları seyircilere hareket ediyormuş gibi göstermişlerdi. Halbuki ayeti i kerimesiyle de beğen vurulduğu gibi Hz. Musa'nın asası hakikaten bir boğa yolanı olmuş 5 altı metre bölümünde. Olmuş, meydanda kırmanan ve dolaşan değnekleri yutmuştu. Hakiki, öbürki sihir, ipler, değnekleri, yılan gibi bir şekilde talih ediyorlar. Eğer, eğer o da hayali bir gösterişten ibaret olsaydı, yani yılanın yılan diyor, hayali gösteriş olsaydı, iplerin ve değneklerin yalnız yılan şekilleri bozulup, muayetlerinin meydana çıkması lazım gelirdi. Yılan şekline çıktı da başka bir şey olardı. Süleyman Aleyhisselam Sabah, sabah Melikesi kızın meşhur tahtını sarayına getirmek istemiş veziri olan Asaf bin Berhiy'e keramet kuvvetiyle onu cinlere getirtiyor Berkız'ın. Tahtını, o Olduğu bir taht tahtı sabahı Kudüs'e geliyor. Bir an içinde o tahtı Yemen'den Kudüs'e getirmişti. Aydan süs salmak, mehtabı kumaş diye satmak ve küpe binip sefere gitmek gibi yüz binlerce şeyler göstermekte. O iki sihirbaz yakta idi ki diğerleri onlara çıkışamazdı. Değerli onların kudretinde değildi. Baktı ki artık sonra onlara Padişah'ın şu haberi geldi. Firavun şimdi sizden çare istiyor. Ondan dolayıdır ki Padişah'ın sarayına Musa ve Harun, Harun Hazreti Musa'nın kardeşi, <gülüyor> İkisi aynı zamanda peygamberlik yaptı. Yani pek azdır böyle aynı andaki peygamberin girişi. Pegastır. Eee Musa ve Harun namlı iki fakir geldi ve tüccümlere meydan okudu. Hadi bakalım çık meydan dediler. Sen misin şey kümeti biz miyiz ya? Ona fükre meydan okudular. Onlarda bir asadan başka bir şey yok. Fakat o Asa, Musa'nın emriyle bir ejderha oluyor. Şimdi o piramonu gönderdiği adamlar, o o geç iki bir sihirbaza gidiyor. O, o Hazreti Musa ile Hazreti Harun'un hallerini anlatıyorlar. Şimdi ona bahsetmiyor ama öyle. Şah da ordusu da, Şah dedi pravun. Şah da ordusu da hep Aciz kaldılar. Bu iki kişinin elinden el aman çare alıyor. Sihirbazlıkla buna bir çare lazım ki o iki sihirbazın elinden can kurtarsın. O Firavun sihirbazlar vasıtasıyla Hz. Musa ile Hz. Harun'a kurtulsunlar. Lakin haberci o haberi verince, o iki sihirbazın kalbine korku düştü. Ee, <gülüyor> ne açıdık sihirbazlar da o ilmi öğrene kadar çok şeyler de çok terbiyeden geçmiş, yıllarca uğraşmışlar. Bir, bir Allah fikri onlarda da var. Yani Allah fikri herkeste var, hepsinde var. Yoksa kimse taşı toprağa takmasın. Var da işte o, o şekillerde onları arıyorlar. O, sembol. Lakin haberci bu haberi verince o iki kalbine korku düştü. Ve Musa Aleyhisselam hakkında kalplerinde bir muhabbet peydağı oldunlar. Da peygamberin nuru onları tesir etti. Ama çok iyi, âlim insan o Yıllarca eğitim görülürler. Cinsiyet damarları hareket etti taçıplarından, merak, ta merak, meraklerinden başlarını dizlerine koydular, düşünmeye başlarlar. O şey de öyledir, e, tasavuklar, işte, hedef sol ayaklarını, altlarına alırlar, sağ dizlerini dik tutarlar, başlarını düşünürler. Düşünme tarzı öyle. o zaman hala da öyledir. <gülüyor> Nasıl ki Sufi'nin Mektebi ve dershanesi de dizdir. Onlar da sol ayaktan ayakta atanlar ve sağ dizlerini dikerler. Öyle düşünürler. Müşkül halletmek hususunda iki diz adeta sihirbazdır. Tasavvup erbabı bir mesele halinde diz çöker ve dizlerine doğru eğili kalbine teveccüh eder. Başını kalbine çevirir. Yani akılla kalp rezonans haline gelir. Mesela zaten bu Sufi tarıkların ayinleri de böyledir, böyle kalpten ilav, ilav, ilav, kalpten başlar kalpte biter. Bu temadü ettikçe kalpten akıl rezonans haline gelir, orada artık ne olursa olur. <gülüyor> Teveçh eder, o teveçh esnasında kalbine her ne ilham olursa onunla amel eyler, onu yapar. Şu halde iki düz evli i tasavvufun ve sihri helalın, bir sihri haram var, haram sihri var ve helal sihir var. Şimdi onu anlatacak. Yapan bir sihir durur. Sihri helal, yani haram olmayan, helal olan sihir demektir. Dinleyenlere sihir gibi tesir eden söz demektir. Sihir hela ya ölümsüz söyledi ki sanki sihir yaptı beni büyüledi. Manasında laflar eder ya onun gibi. Nitekim bir hadis-i şerife söz vardır ki insana sihir gibi tesir eder. Kurmuş hakikatteki emre sözü. Şimdi duyuyoruz, <gülüyor> o iki sihirbazın babalarının mezarına gidip ruhuna teveccüh etmeleri, düşünmeleri ve işin hakikatini babalarından, baba, babalarının ruhundan sormaları. Onları da var ki ruhlardan im, imdat istemek. Biz de yapıyoruz. Yani peygamberin verilerin, pek anne çok yakın sen onlardan da insan ister. Bu sel havada sel başlayıp şu yazda ee, kardeş oldukları anlaşa iki sihirbaz analarına hitaben dediler ki anne gel babamızın kabri nerede bize göster. Demek ki o zaman kadar babalar aklına gelmemiş hmm. sihirbazların. Anaları onlara rehberlik edip babaların kabrini gösterdi. Ondan sonra şah için üç gün oruç tuttular. Daha sonra dediler ki baba firavun korkusundan bize haber gönderdi. Kim gönderdi? Firavun. İki kişi onu sıkıştırmış. Hz. Musa ile Hz. Harun. Firavun'u meydan okuyorlar ona. Firavun'u meydan okumak cesaret ister ama bu peygamberler için işte manevi güçleri kuvvetleri var. Ordunun önünde şeref ve haysiyetini izane etmiş, yok etmiş. Onların yanında asker ve silah yokmuş. Yani o. Hazreti Mustarı Hazreti Harun'un yerinde silah da yokmuş, Olduğu hiç yok tabii. Ancak bir asa varmış ki fitne ve şerde o asa daymış. Onlara göre abi ki o Hazreti Musa'nın her asa. Bu süreçte toprak altına atmak da beraber doğrular gitmiş gitmişkindir. Babalarımız diyor, seni toprak yapmışlar ama. Sen o, o alem bu alem gibi değil bu alem çapraşacak alem. O alem doğru bir alem. Senin olduğun alem doğru bir alem. Ey, ey babamızın ruhu eğer onların yaptıkları sihir ise bize haber ver. Yok ilahi bir mucize ise yani o naklet peygamber ise onu da haber ver ki biz karşısında secde edelim. Ve kendimizi de o X vurup haris altın alalım. Şimdi PGM karşısında seyir ediyorlar. O et, ede, edebilecekler. O iki sihir var. Demek var onun boş adam değil. Onu onu, onu anıtma yöntemini emiyor. eskiden bakırı altın yapmak için kullanılan bir karışım. Ama şimdi de ona iksir, şifa verici bir ilaç manasında, şimdiki manası derdi, çare bulma defteri şifa veren ilaç manatinde ya ilaç aldık derdi, iksir gibi hasta, iyi Yani iksir, şimdi şifa verici bir ilaç manatinde eskiden bakıra döktüğün zaman, bakır içine attığın zaman o suyun, onu altın yapıyor. Birçok de aptal buna kandı. <gülüyor> şeyler bile, krallar bile. Onu da haber ver ki bir karşısına secde edelim ve kendimizi o iksire vurup haris altın olalım. Biz ümitsizleriz. Çünkü haram olan sihirle meşguluyuz. Sihir, haram. Demek ki Hazreti Musa'da evvel gelen Peygamberlerimiz, Allah Kur'an Kerim'de aynı şeyi Kur'an Kerim'i diğer kitaplarda da gönderdi. Yani Allah'ın emirleri bir değişiklik yok. Fakat şimdi bir ümit erişti. Biz rahmeti ilahiye matruduyuz. Matrut kaybolmuş yani o, o ne diyeceksen Evet. Mahdud terk olmuş, kovulmuş vazifesinden çıkarılmış. Kovuntu manası Mahdud. Biz rahmet ilahiyeden kovulmuşuz diyor. ki sihirbaz babalarına karşı. Hakk'ın keremi bizi çekti. Şimdi ölmüş sihirbazın oğullarına cevabı. Babaları rüyada oğullarına dedi ki evvelim buna açıkça cevap vermek mümkün değildir. Sizin bu açık olduğun cevap vermek mümkün değil ancak lakin size bir nişan göstereyim ki bu gizlilik size aşikar olsun, bu, bu sırdır. Verim, ancak bir... bir, bir yol gösterecek yol olan onu görebilirsiniz. Gözümün nurları oraya yani payitahta payit başkent başşehir diye payitaht. Yani payitahtta gidince Musa'nın yattığı yeri öğreneceğiz. Şurayı payitaht başkent. O hakimin uykuda bulunduğu esnada Korkmayın, asayı almaya kastediyor yani. Hatta Musa'nın duyduğu zaman da gidin onlara. o asayı yanında da onu alın. Korkmayın, bir şey yapmaz size. Eğer camiye muktedir olabilirsiniz o adam sihirbazdır. Yani Sihir dünyanın çal, o adam sihirbazdır. Dünyada hemen yoktur. Sihirbaza karşı çare bulmayı bilirsin, kendini sihirbaz çünkü eğer çalamazsanız bilmiş olayım ki o ilahi bir zattır. Bir peygamber veya de velidir. Rabbi Zülcelal'in o celal sahibi olan, şiddet sahibi olan Allah'ın peygamberidir ve hidayet bulmuştur. Firavun dünyanın şarkını ve garbını istila etse de sonunda yine Allah onu üstün eder ve bir tepetaklak olur. Dünyanın ön en, en kudreti insanı dahi Allah'ın karşısında acizdir. <gülüyor> Babasının canı yavrarım. Size bu doğru nişanı verdim. Bunu yazın doğruyu Allah herkesten iyi verir. Bakın, onları Allah Sihir sihirbaz. onları da biliyor yaptıklarının bir olduğunu ama yapıyorlar. Sihir sihirbaz, uyunca sihir ve meflin tesiri kalır. Sihirbaz ancak organik olduğu zaman gücünü gösterebilir, şüphesini gösterebilir, uyuduğu zaman dünyanın ilgisi kesilir. Yani galette bir insanın peygamber falan değil, harik peygamber Uyudu zaman da dünyayı görür. İtekim çoban uyunca kurt emin olur. Çünkü yani sü sürüsüne saldırır. Çoban uyumazsa kurt sürüye saldıramaz. Çünkü uyuduğu zaman da cehdi ve muhafazası durur. Gayreti ve koruması olmaz. Uyuduğu zaman dünyanın ilgisini kesmiştir. Lakin bir hayvanın çobanı Allah oluyor ve onu muhafaza ederse kurdun ona yol bulması ne mümkün? Allah uyumaz tabii. Böyle çobana dikkat ediyorsa Allah ona o, o, o, o sivriyeden kurt yaklaşan bir şey yaklaşır. Allah'ın yaptığı bir sihir, yani mekri, ilahi, haktır ve doğrudur. Mekri, hile. Allah'ın yaptığı hile, haktır ve doğrudur diyor. Ya evvel geçti ya bahis, e, sihri helal, sihri haram. E, yaptığı sihir, e, Allah'ın yaptığı sihir helaldir. Allah sihir yapar mı? Demek o da lüzum görüyor. o ayağmıyor nasıl. O Hatta o hak ve hakikate sihir sihir demek hatadır en doğrusu bu. İnsanların hile ve hudasına aynı kelimeler, hulasına karşı Cenab-ı Hakk'ın icra ettiği fekrede fekredele mücrimi mecrü ilahi denen ilahi ile denir. Nitekim ee, Kur'an-ı Kerim'de ve Mekke'ye öğrettiğimiz bir şey, ayet-i kerime var. Müşrikler Allah'a mekretmeye kalkışlar. Müşri Allah'ı kandırmaya kalkışlar. Hile yapmaya kalkışlar. Allah da onların mekline mukabele bulundu. Başka bir hileyle Allah da ona şey yapıyor, karşı geliyor. Ayet ile bu husus tasvir olunmuştur. Açığa çıkartılmıştır, görülüyor, görülmüştür. İnsanların fevkalade ve gayri hakkani, hak olmayan işlerde muvafakati ise ististirac tabir edilmiştir. Yani e, papazların sihirbazların gösterdiği kötü adamların gösterdi. hayli hani kölede İstihçıraç da ilk derste de görüyoruz. 5 adet evvel görüyoruz. İstihçıraç denir. Allah'ın yani gözü harika, harika kulade haline istihçıraç deniyor. Peygamberlerin ve veliden gösterdiği olan su haline de e, mucize ve keramet deniyor. i̇bn Abbas Abbas Radyo'nun bu ayeti kerimenin temsilinde demiştir ki, bir kul, küfür ve isyanı artırırsa Allah onu derhal muaze etmez, cezalandırmaz. Burası çok büyük bir şey. Bunu mühim. bütün hayatımızda görüyoruz. Başımıza gelebilir. Başımıza gelebilir dikkat olmak lazım. Belki nimetini ve rahatını artırır lakin derece derece helaka yaklaştırır. Sonra helak eden işte istasyon budur. Allah bir adamı helak edecek değil mi? Yani bir takı kadar Ama Allah bunu yapar. Ona güç kuvvet veriyor, zenginlik veriyor. Şımarıyor, böbürleniyor. Ben şöyle yapıyorum ben bunu yapıyorum. Ama böyle yapmak helak helakete gidiyor. Allah ona e, ona güç kuvveti, zenginlik bana vermek de kötülüğe yaklaştırıyor. Böyle tüker düşürün. Battırdı, iflas etti. Ne yapar? Bitti. Bitti. O güç, kuvvet, para pul Gitti. En sonunda kendi takalipe helal olur. Gider. Yani Allah bir insanı kötü yapacağı zaman kendine böyle zenginlikler, imkanlar verir. Devlet kuvveti verir, güç verir, kuvvet verir ama o zanneder ki, ben e, duyuyorum, son sever, kuvvet sever. Hayır, o gidiyor. Gidiyor. Çukura gidiyor. Böyle baktığında. Bir birçok da, birçok şeylerde böyle, böyle olmuş. Allah'ın birçok şeyleri Sonra O gülmür gitmişlerdir. Bu, Allah'ın kanunının her an caridir. Bugün başımıza gelebilir. Allah korusun Allah önemli Türkler. Yani beni malım var, mülküm ve her şeye sahip falan filan. Böyle bir şey yok. O seni deniyor. O seni hera geçecek. Zamanla tepinine al, ona yaklaşmaya çalış. Başka bir mevzu. Kur'an-ı Kerim sarkaçladı. Kimmiş o? He. Lakin bir hayvanın okuduk ya. Kur'an-ı Kerim'in Asiye Musa'ya vermesi Muhammed Müslim Aleyhisselam'ın vefatının Musa Aleyhisselam'ın uykusuna Kur'an Kur'an değiştirmeye kalkışanların da Musa Aleyhisselam uykuda bulunca asası çalmaya kalkış Ekiziye benzerilmesi. Yani bu gibi ahlakta olanların büyük insanlara böyle hile yapmalarının sonucunu anlatılır bu şey? Allah'ın lütfu Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a vaat etmişti ki sen ölsen de Kur'an ve onun kanunu bulunduğu İslam dini ölmez. Ve Peygamberimiz geldi 20 sene bu vazifeyi yaptı. Ondan sonra onun daveti o yaktan dünyadan geçti, ona kavuştu. Ama İslam baki, Aradan 1400 kürsü sene geçti, İslam baki. Ama kötü haylara düştü, şu oldu, bu oldu ona. Gene öyle, gene İstanbula birbirini yiyorlar, gene İslam'ı kötü yolda kullanıyorlar. Ee, yani İslam'ı, İslam elinden tutması lazım gelirken kapasından yumruk buluyoruz. İslam yine bu hale düşüyor ama yine gene Yine, yine silgilecek ve eski asil haline gelecek. Allah'ın retbu Muhammed Mustafa Aleyhisselam vaat etmişti ki sen ölsen de Kur'an ve onun kanunu bulunduğu İslam ölmez. Nitekim bir ayeti kerime Kur'an Kur'an'ı hakikaten biz inzar ettik. inzar indirmek ettik ve onu behmar mutlaka ve mutlaka hıfsedecek saklayacak, koruyacak olan da yine biziz. Ayeti kerimesi de bu vaat edilmiş. Fakir eski bir devlet muhafaza böyle, bu, bu ayet okuyunca ayet sende de ya. Ama kendi kendi vermiş zaten. vermişse ben niye Kim <gülüyor> e, e, bu var tavsiye etmiş bir onu ortadan kaldırmak hevesini olanlar ümitlerini kesinler ki dünya durdukça Kur'an ve iman duracaktır. İşte, bunu vadi de Allah onu indirebilir, koydurabiliriz. ''Habibim, ben seni iki alemde de hıfzettim. İki alemde korudum ben seni. Sözünü kınayanları terk eder. Onları hor ve hakir bir hale koyarım. Onları işte berbat hale sokarım.'' diyor. Yani seni reddedenlere, seni alay edenlere, senin Kur'an'ını yani edenlere, kötü yapanlara her iki alemde de berbat ederim diyoruz. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e müşrikler evet. ve münafıklar tarafından bir suikast hukuku bulmasın diye ashabdan bazıları geceleri bab isarette Peygamber ev, evinin kapısında nöbet beklerlermiş. Maidon suresindeki şu sure şu ayet, Allah seni insanların şehrinde şerrin, muhafaza eder. Ayeti iniyor. İnin cenaze önce cenab Peygamber nöbetçilere, Allah beni muhafaza edecektir. Onun hıfzı da bana kafirdir buyurdu ve onlara izin verdi. O peşileri evin önünden kaldırıyor. Allah ne verdi? Söz verdi bana. Ben seni her iki alemde hıfz Alan sözü, alam makasızı da orduların mahfazasına da çok daha büyüktür. Oradan birisi, oradan birisi kafası kırıkta işte şey yaptı ya. Mustiucum mu başka ne? Mubareke. Mubareke. O bir mübareke, Mümüşmeler, Mümüşmeler. Ordu geçit resmi yapıyor orda, orda başta bekliyor. Bir bir sabah çekti tapan diyor diyor. Git yat. Ordu bu. Ordusu. Burada gittik. Mübarek mübarek kim şuna evet ki. Sedat Emir Sehad dedi. Emir Sehad ha. Emir Sedat mı ne o? 81'de. O gocuney benim oldum diye bir subay. O da ne diye ikadiler anlaşma yaptı yer ya, bir yerde. Asker tanım as anac anac anlaşma yola. Resmi geçişi yaparken çek tapınç tak da ne gezen cenabı hak sevgili peygamberinin özünü muhafaza ettiği gibi sözü de mevzu ve oundurma hadislerden hıfseyledi. Hadis var ama bir sürü o bir sürü hadis diye söylenen sözler var. Onu ona hadis değil. İslam oname alimler Peygamberimizin hadislerini birer birer keki dediler. hadisler için mensuat namıyla kitaplar yazdılar. Onların peygamber sözü olmadığını ümmete bildirdiler. Bunu Efendimiz bize de emrediyor. Bakın benim sözümü duydunuz, işittiniz. Doğru mu, yalan mı? Benden mi yoksa yabancıdan mı? Kur'an'a bakın. Benim sahih hadislerime bakın. Onlara uygunsa doğrudur. Ona uygun değilse bir Atın. Bunu sana da söylüyor. Bana da söylüyor. Peygamber yani bize de itibatı bildirmiş. Ona layık olmak lazım. Kimse Kur'an'a bir harp ilave etmeye ve bir hak eksiltmeye muktedir olamayacaktır. Sen benden iyi bir muhabbut arama. Hz. Mevlana söylüyor. Bu alan sözünü tekrarlıyor daha doğrusu. cenab ı Hak muhabbaza edeceğin en hayırlısıdır. O merhametlerin de en merhametlisidir. Böyle. Senin şeref ve şanını günden güne artıracak. Senin adını altın ve gümüş üstüne bastıracağım Allah valide Peygamber'e. İslam hükümetlerinden bazıları kelimeyi tevhid yiyazılı sit gelere bastırmışlardı. Senin için mescitler, mimberler ve mihraplar yapacağım. Muhabbette senin kahkım benim kahkumdur. Yani sana itaat eden, bana itaat etmiş, sana isyan eyleyen hadi, hadi Allah'ın peygambere söylesene. Bana isyan eylemiştir. Senin sevdiğin benim de mahbubum. Senin sevmediğin benim de sevmediğimdir. Cenab-ı Hak Habibine mescitler, minberler, mihraplar yaptıracağını vaat etmiş ve vaad, o Vadi ilahi yerine gelmişti Süleymaniye, Selim'e, Suda, Allah'a, Allah'a, onun Bir de, şimdi, yani İslam'ın iptidalarında, başlangıcında, Müslüman olanlar, müşriklerden korktukları için, senin adını gizli söylüyorlar. Ve namaz kılacakları vakit, gizleniyorlardı. Ama yani, menûn müşriklerin korkusundan dinin yer altında gizleniyordu. Yani, Kayseri Müslü'nde yer aldığım eski var ya, eskiden şey, şey, şey, Hüristiyan saklandı. Eskiden Müslümanlar da evlerde saklanıyorlar korkuda. Müslüman oldu ya öldürecekler, korkuyorlardı. Allah bana diyor ki, ben ufukları minarelerle dolduracağım. Onların üstünden senin namus şerefine halkı halka duyulacak ezanlar. Sana asi ve düşman olanların iki gözünü kör edeceğim. Şimdi benim bir melami dostum vardı. Çok Bazı sohbet meclisleri kitaplardan, mekteplerden daha iyidir. Biz Fatih'te ettik. kahvede toplanmadık ortaya olan infat, ana, ana tapısı var. Demek ki onun bir şeye giden, Beyciz'e giden bir ana cadde var. O cadde de ilk başta iki tane karşı kahve var. Haptanın bir gün bir kahvede, ikinci güne başka öbür kahvede toplardık. O kahve sahipleri de öldüğün sonra olurdu. O gün öldüğün sonra oraya kimse kabul etmezler. Biz gittik artık, kişi, elli kişi oraya. Orada, oradan sohbet. Fakirin oradan çok aldıkları şeyleri olmuştu bu toplantılar da faydalar. Oradan melami, melamiler çoktu. Onlar ne ağzı çıkarır kalabalıklar. Oradan bir günlük muhafazasından emekli bir ruh gibi vardı Allah rahmet eylesin. Onun için hadi Peygamber'in esen Sultan Duy Muhamed gider. Hadi Pergamene Sultan üne 24 saatinde onun adı Muhammed'dir. Hak eden işte dü dünyadaki diye böyle iyi bir adam. Dilgordu içinde bölge gün her iyilikle 24 saatinde gün her tarafına o ne vakitleri dağılıyor. Bir yerde bitmiyor. Dönüyor. O şimdi her an, her 24 saatte ezan Muhammed okunuyor. Onun adı her her an okunuyor. Salavat-ı Muhammed'i derdane çok da gitse Yakışan bir isimdi. O, o, okudukça o aklıma gelirdi. Burası. Güzel bir isim takmış. Eğer Hın? kendi taktıysa çok güzel bir isim takmış. Hın? Eğer kendinin deyimi çok güzel bir deyim. Öyleyse. Başkasında olsa hiç olmazsa bize deyildi. <gülüyor> evet öyleyse. Evet. Saltan-ı Muhammed'iydi. Senin bendelerin, sana bağlı olanlar, şehirlen istila edecek ve masip sahipler olacaktır, devlet memuriyetlerine sahip olacaktır. Senin dinin, balıktan aya kadar dünyayı tutacaktır. Şimdi burada evimizin duyup da güleceği bir şey var. Balıktan aya kadar, yani yerden göğe kadar, manasında denizde yer demektir. Mevkinde kullanılan bir tabirdir. Ama halk arasında taşma bir, bir, bir e, akide vardır, yani inanış vardır. Göya arzımız bir öküzün boynuzu üstünde, öküz de bir balon sırtında durmuş. İnancı. Onu öküzün boynuzuna yerleştirmiş, yani dünyaya öküzün boynuna yerleştirmiş, ökütü balon sırtına bastırmış. Balığın da denize, denizin de rüzgârın üstüne kondurmuşlar. Harbi rivayet. Hz. Peygamber'in balıktan aya demesi, sözü meşhura göre söylemiş olmak içindir, damıcım yok. Halbuki, işin aslı şu. Bir gün, işte Hazreti Peygamber'in, şey de devletlerinden birisi, yani hafif birisi. ''Ya Resulallah biz hangi aydayız?'' demiş. ''Öküzdeyiz.'' demiş. Ha, ''Dünya, dünya nerede şimdiymiş?'' demiş. ''Öküzün, boyunsun.'' demiş. Veyahut da ''Öküzde'' demiş. Şimdi bu hesabı, ''Öküz, Burcu'' biliyorsun ''Sev, Burcu'' denen Burç Üçgen şeklinde, uzun üçgen şeklinde. De, ''Sev, Burcu, Öküz'' Ne deriz şimdi? ''Boğa, Burcu'' deriz. ''Boğa, Burcu'' demek ki şimdi ay Boğa Burcu'nun hakim olduğu evet. aydayız. Manasında konuşmuş. O da zavallı da dünyayı ayın içi öküzün burcunda diye de. hatta ki, zel zel oldu diye, öküz tepiliyor. Zel zel oluyor. Çocukken bizi öyle kandırırlar. Öküz tepiliyor. Dünya zel zel oluyor. Da diğerimizi öyle kandırırlar. Şimdi o aklıma geldi de <gülüyor> e, burada Öküzün boynusunda demesi bir de haklı. Çünkü dünyada topraktan başı gelir yok. O toprağın gelir, toprağı ekip içmesinden gelir. Toprağı ekip Öküz. Çift sürer. Öküzün gayretiyle ancak toprağı sürülür. Zengin, ona, ona bağlı. Yani Adı Peygamber burada öyle söylemiş, gene doğru söylemiştir. Dünya zenginliğe bağlı, öküzün boynusunda... Onun onun, onun onun gayretindedir. Gibi bir mana. <Gülüyor> sen bak da saatte fazla geçirmeyelim. 15 dakika var Değil. Ey Mustafa. Sen dinin hükmünü kaybedip ortadan kalkacağından korkma. Biz onu kıyamete kadar baki kılacağız. Demek ki bu Allah'ın vaadi, İslam'ı kıyamete kadar kalacak. Ey bizim Peygamberi Ekberimiz, ey bizim büyük şanlı Peygamberimiz! Sen sihirbadiyesin, sadık bir cesurullahsın, Allah'ın cesurusun. Musa Kelimullah ile hem hırkasın, aynı şeye aynı, aynı şekildesin. Yani ona nasıl cesaret hisvesi girdirdiysem, sana öylece giydirdim. Risalet Resul, yani kitap sahibi, şeriat sahibi peygamberlerdir. Sayısı 5-10 tane geçmez. Sad suresinde deniyor ki müşrikler kendi işlerinden azabı ilahi ilahi korkucu bir peygamber gelmesine şaşırlar da bu yalancı bir sihir dediler pekemlere inanmaklar Yani inanmadan bir şey yapın Mevlana'nın belki bu isnad isnada karşı ilahi bir cevaptır. Kur'an senin için Musa'nın asası gibidir ki if ve değnek gibi olan küfriyeti ejderha gibi. Kur'an nasıl Hazreti Musa'nın asası e, Allah'ın gücüyle şey o yılan yılan olduğu ilk derif Kur'an'ı de kuran bütün yalanları, dolanları, ahlatsızlığı hile-i öylece ortadan kaldırdı. içe, içe, içe, içe hükümlerle. Kur'an senin için Musa'sı asa gibidir ki ip ve değnek gibi olan küfriyeti ejderhan gibi yöter. Sen eğer toprak altında yatmış isen söylediklerini yani Kur'an ve e, hadisi Musa'nın asası gibi bir nasıl asa işte hileyi yuttuysa sen dünyayı etmiş olsan dahi Kur'an ayakta kalacak, kıyamada kadar baki olacak. Onun hükümleri tıpkı Asa'nın şey, yut, değnekleri yuttuğu gibi kötülükleri Tutacak. yani Kötülükler kalmayacak dünyada. Kur'an sayesinde dünya iyiye gidecek. Senin dinine kastedenler senin asana yani Kur'an ile hadise el uzatamayacaklardır. Ey Şahı Risalet ey Peygamberin Şahı müsterif olarak mübarek bir uyku ile uyum. Hadi Peygamber'e söylüyor. Allah. Sen uykudasın. Fakat nurun gökyüzünde düşmanlarına yayını kurmuş, bir yapmaya hazırdır. Senin yağ gibi olan nurun, filozofu ve ağzının geberediği din aleyhindeki felsefeyi okla kusturur ve neşeti hezeyanları iptal eder. Benzeyenler işte kökü, şirkin sözler, laflar, laf kalabalılar. Bak buradan değil ki oklosu, yani şöyle, ''Oldun'' diyor. Oldun. O yayla ok, onu sustu Oldu o zaman, okta yay şimdi tam top yoktu orada mı? Nusra, Kıvıç, ok yay vardı. Oldun. Hani sende oldunu kur. Ama bizim orduya hayat Muhammedi, Muhammedi oldu derler. Peygamber ordusu, oyuna gelmez. Gemilerin sancak direğinde, için su geçmez bir kutu var, içinde Kur'an vardır. Deniz altlarında, sancak direğinde bir kutu var, için su geçmez, onun içine Kur'an vardır. Şimdi sırası geldi, söyleyeyim. Eskiden, eskende miydi de yakın zamana kadar taburlarda mescit vardı. Mescit. Ve imam vardı. İmam. Bu imam bazen asker içinde de bedivetli kimseler, herkes onunla yaparlardı bazen de. Yoksa dışarıdan bir, bir imam olan gelirdi. Alaylarda Müftü var mı? Müftü, düşünün, alayda tabur, taburların büyüğü olan büyüğü, dört tane, tane taburların uzmanı 5-6 olabilir. Beş altı taburda meydana gelin alay denir. Başka bağlı birlikleri de vardır. Yani aşağı yukarı bir dört beş bin kişi bir kuvvettir. müftü bulundu. Yavuz sırrı sırrında vardı. Şimdi o büyük bir sırrıydı. O bir müftübendir, ne olursun dedi. Hani e, kafir dedi ki Atatürk, böyle mi adamdı? Ağzı yani. Tarihimizi iyi bile. Ben zaman zaman çok da e, söylenmemesi lazım, söyleyemesi söylüyorum ama bilinsin. Tarihimiz bütün çıplak çıplaklığıyla bilinsin. Açıkça tarihimiz bilinsin. Saklamayı, gezlemek gerek yok. Neyse o yüzden, saklayacak bizim taraf Yavuz'da, Yavuz'da büyük Türkiye Cumhuriyeti en fakir zamanı o üzülü, el hafta tutabilmiştir. Yenikim 2005'di vurmuyor. 30 saat gün üzülü var çelik. Devir bir, bir ha, yani O büyük içinde 2000 askeri vardı. 2000 askeri bir üftü veriyor. Ve onu kaldırışta besliyor, maaşı demiyor. Bunlar herhangi bir şey değil yani, doğu bilinsin bunlar ve bilen bilini öğrenin. Senin yay gibi olan nurun, felosofu ve ağzının gebelediği din aleyhindeki felsefeyi okla susturur. Din, dini aleyhine konuşmak. Yani bilmiyorsan sus. Biliyorsan konuş. Bilmiyorsan konuşma. Ve neşir etti heyezanları iptal eden. Cenab-ı Hak vadettiğini, hatta daha fazlasını yaptı. Hazreti Peygamber hücre'yi mutak arasında uyudu. Bir dakika. Son temiz hücresi, mutahara temiz. Hücre-i mutaharasında uyudu. Vefat etti. Fakat baktı ve ikbali uyumadı. Hazreti Ayşe'nin odasında sırları biliyorsunuz. Hazreti Mevla'na bundan sonra hikayenin nakline avdetle ölmüş sihirbaz tarafından oğullarına diyor ki Sefizlanka, evet. Babalarının canı yavrularım. sihirbaz babası çocuklarının rüyasında söylüyor. Sierba, Sierba uyunca